Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kök. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Yel Takım. Jenerikteki aynı sırayla söylemiş olmanız da gayet güzel oldu. Ee, canlı yayındayız. Ee, üçümüz de aynı şehirde buluşmuş olduğumuz Nihayet. için. Nihayet. Evet, dedik ki... Yağmur hadi sen kalk gel. <gülüyor> bu saatte uyuma. <gülüyor> Aynı zaman dilimi ve lokasyonda bunlar. Evet aynen güzel evet. Ee, şey e, zamanda bir kırılma olabilir ama olmayabilir. o yüzden. Ee, hoş geldiniz, hoş geldik stüdyoya. Ee, bir gündem değerlendirmesi yapalım dedik aslında. Ee, yani tam anlamıyla gündem olmasa bile bu ee, ucundan yakaladığımız bazı konuları e, hazır. Bir araya da gelmişken e, biraz konuşalım. Dedik aslında çokça kayıtlar e, yapıldı belki biraz ileriki programlara dair bir şeyler de söyleyebiliriz ama Yağmur'un bir hazırlığı var Onu, onlardan biraz böyle bir liste gibi hızlıca geçelim. Önce onlardan kötü bahsedelim. haberlerden başlayalım dedi <gülüyor> ve Yağmur'un bir hazırlığı var diye. Ben öyle bir şey dedim kötü haber demedim bak Yağmur'un <gülüyor> hazırlığı var dedi <gülüyor> Günden değerlendirmesiyle başlayarak. Tamam buyurun. Şöyle 24 Şubat tarihli bir haber çıkmıştı kayıtlar araya girdiği için de bunun öncesinde bir haber yapamamıştık. Yassıada ve Gökçeada ile ilgili başlayalım. Radikalde galiba ilk defa çıkmıştı, kaynak belirtmek gerekirse. Bu geçen sene çıkan Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imara açmıştı bu adaları biliyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm yatırım belgesi verdi gibi bir haber çıkıyor ve projenin detayları açıklanmaya başlıyor. Yassıada bir otel birliği diye tanımlayabilirim. <gülüyor> Öyle bir evriliyor, Sivriada da bir kongre merkezine evriliyor. Otelde 450 kişilik lokanta devamını duydukça ben şok olmuştum okurken. 190 kişilik pasta salonu bu da enteresan. 100 kişilik gece kulübü, iki masaj salonu. Ayrıca spor salonları 20 araçlık katlı otopark. 500 kişilik konferans salonu, iki kapalı yüzme havuzu olacak. Sivri, Demokrasi. Evet, demokrasi ve özgürlük adası Arktara da bunun demokrasi ve pasta. <gülüyor> yok yok, Arktara bunun demokrasi özgürlük ve masaj projesi olarak <gülüyor> ilan etmişti. Sivira da kongre merkezi olacak. Bina 1961 kişilik kongre ve sergi salonu, küsuratla birlikte 1600 kişilik lokanta, kafeteryalar ve 180 araçlı otoparkta bir araç trafikini açılıyor. Bununla ilgili adalar savunması geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Burası balık yüreme yegane ve mercan alanı Boğaz'da korunmuş olan... ...ve göçmen kuşların duraklama alanı. O yüzden biz otel ve kongre merkezi değildiğiniz orman özgürlük istiyoruz diye. Böyle bir gelişme oldu diyelim. Devam edeyim mi? Yorumlarınızı alalım mı? <gülüyor> <ben. gülüyor> <gülüyor> yorum yok. Yani ne diyeyim ben bilmiyorum. Ben yorum yapmayacağım buna. Göreceğiz. Ee, yani... Demokrasi bir vagondu. Bir adaya döndü. <gülüyor> <demek ki>. <gülüyor> <gülüyor> Artık... <gülüyor> olabilir <gülüyor> bir yandan da merakla bekliyoruz o e, hala ya ben şunu düşünüyorum bir süredir özellikle İzmir'le de alakalı şimdi e, ortalıkta dolanan projeler var ve bu, bu projelerin bazıları işte senin dediğin gibi onay aldı vesaire gibi şeyleri çıkıyor bazen de görmüyoruz ya da duymuyoruz onları aslında bunlar yani belediyelerde askıya çıkıyor olması lazım. Olan bir tane büyük projeleri aslında oradan takip edildi. Eskiden öyle bir şey vardı hani insanlar belediyenin o askı duvarındaki projeleri bakıp Oldu ne oluyor ne yapacak de evet, ne olacak işte nasıl, ne koşullarda onaylandı onları şey yapıyorlardı söylüyorlardı. Ama işte bilmiyorum. Yani merakla bekliyoruz. <gülüyor> Devam edelim bence. Diyelim. Thomas Mor ve Kampanelli adasında bir <gülüyor> güneş adası olacak mı diye. Bir başka ikili güneş adalar birliğine <gülüyor> Atlantis geçersin. Atlantis <gülüyor> olmasın da. <gülüyor> adası ve Boğazcaada ile ilgili yine iki gün önce çıkan bir haber olmuş. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu adaları imara açmıştı biliyorsunuz. Ve meslek örgütlerinden gelen itirazları doğrultusunda bir bölü yüz bin ölçekte planı tekrar levize ettiklerini ve daha yatay daha az imarla açılmış bir hmm. plan uygulayacağını söylüyor. Ama şöyle aslında Bolca'da da gerçekten imarla açılan alan azalıyor. Tarım alanlarında bağ evi ismi altında aslında bir imar açılma durumu vardı. Bağ evi çıkartılıyor. Aslında bu sahildeki turizm alanı yine imara açılan bunlar azaltılıyor. Ama adanın güneyinde hala kayda değer bir imar açılan yerleşim olacak. Gökçeada aslında hiçbir değişiklik yapılmıyor. Bununla da ilgili aynı şekilde protestolar oluyor. Çünkü Flamingo göç yolları üzerinde Gökçeada ve bur buranın imarı açılması doğal hayata zarar verecektir şeklinde. Bir de şöyle aynı kalan bir başka detay var. Bu da enteresan. Çanakkale-Boğaz Köprüsü vardı ilk 2014'te ortaya çıkan. Hı hı. Bu da hala duruyor. Şöyle bir detay açıklanmış. Bu ilginç geldi bana. Çanakkale ve Balıkesir bölgesinin nüfusu şu an 1 milyon 654 bin olarak görünüyormuş. 2040 nüfusunda öngörüler açıklanmış. 4 milyon 600 bin olması proje sonunda bekleniyormuş. Böyle de bir değişiklik var diyelim. Güzel. Adaları da bağlarlar mı köprüyle <gülüyor> diye ben onu düşündüm. Hani Çanakkale <gülüyor> Boğazı'na başlamışken Özgürlük, oradan... Özgürlük demokrasi highway şeklinde. neden olmasın. Adana bir yara internete öyle bir şey çıkmıştı... Ee, bir 70'lerde galiba bir üniversite projesi e, köprüyü yaparken Boğaz'ı da bir kanala dönüştürüp çevresi metonlaştırmak gerçekten böyle bir öneride bulunulmuş yani zamanında. Neden olmasın yani bütün adaları köprüyle şeyle, bunu söylemişken e, programı girmeden önce konuşuyorduk ben de daha önce söylemiştim 2014'ün tam sonlarında Kadir Topbaş'ın söylediği bir şeydi bu. Ee, onu tekrar hatırlatmak istiyorum ben. Yani bu feshanenin e, yeni kapıya, yeni kapı dolgu alanına taşınmasıyla ilgili şu an orada bir inşaat ve düzenleme var. Bilmiyorum yani e, yanından geçtiyseniz e, kazıklar çakılarak böyle esaslı bir temel inşaatı yapılıyor. Hatta önündeki yol da değiştiriliyor. Kadir Topaş e, fesane taşınacak ve yeni kapıda işte orada yine böyle 9 bin metrekare mi demişti, 9 bin kişilik mi bir alan yaratacağız falan. Ama tabii onu... Hani buradaki fesaneni fonksiyonunu değiştireceğiz, o artık başka bir şey olacak ama buradaki fonksiyonu yeni kapı alanında oluşturacağımız yeni binada mı e, gerçekleştireceğiz demek istiyor. Yoksa bina konseptine <gülüyor> evet bir alıştık ama hakikaten taşımak derken işte bilmiyorum yani taşımak. Taşımak yani biliyorsunuz Cumhuriyetin ilk dönemlerinden <gülüyor> ne beri. de var, her zaman var yani <gülüyor> Osmanlı döneminde de var. Çeşme, de yürüyen <gülüyor> çeşmeler çok biliyorsunuz hareketli. Yani sem çeşmeleri semt içerisinde ya da semtler arası gezebiliyorlar. Arkegram'ın ee, öncüleri bu topraklarda. <gülüyor> <gülüyor> yani neler var da <gülüyor> Yelta <ter köm>, şimdi <gülüyor> sonradan hep biz dışarıdan öğreniyoruz gibi. Şaka bir yana e, böyle bir şey de vardı bunu da hatırlatalım. Ben arada bir şeyden bahsedeyim. E, biliyorsunuz İzmir'deki e, kültür park ve fuar alanı artık ikisi ayrışıyor bunların. Yani kentin ortasında. 1922 yangınından sonra oluşmuş olan e, yangın yeri denilen büyük alanın bir kısmının bir kent parkına dönüştürülmesi. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de zaten benzer bir şey, modernist bir proje. Ama aynı zamanda bir ticaret fuarı olarak işliyordu burası. E, yakın dönemde bu ticaret fonksiyonunu karşılayacak e, havaalanına yakın Gazemir adındaki ilçede yeni bir fuar alanı yapıldı. Ve şimdi kültür parkın nasıl kullanılacağı... nasıl ne amaçlara hizmet edeceği falan konusunda toplantılar yapılıyor. Bunlar tabii gazetelerde çok geniş katılmış sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu. Yerel yöneticiler, şehrin kanaat önderleri, yatırımcılar vesaire falan beraber konuşulduğundan bahsediliyor. Ama yine de belli çapta kalan bir şey benim de içinde olduğum bir grup 25 Nisan'da Kültür Park'ta diye bir açık etkinlik başlattık. Ha, onu biz. soracaktım. Öyle gezen bir hashtag var Kültür Park'ta evet, izle yanlış deyiz. hatırlamıyorsam Hı -hı. nedir o bir etkinlik mi var falan? Yani Görmüş şöyle seni burada sorayım. Bari. Evet yani şöyle bir şey aslında o park alanı sanılanın aksine mevcut kullanıcısı da var orada çok yani hafta içi hafta sonu orayı kullanan pek çok insan var ama kentin bir kısmı. Tabii ki oradaki sunulamayan kültür hizmetleri ya da çeşitli hizmetler ya da bizim gündelik kent yaşama alışkanlığımız içerisine girmemiş olan o vakit geçirme eylemlerini gerçekleştirmediği için orayı hep boş, kendi haline bırakılmış bir alan gibi görüyor. Biz de şey dedik yani hani 25 Nisan'da Kültür Park'tayız, ne olmasını bekliyorsanız orada siz yaratın, aslında bu 70'ler döneminde Free Festival denilen bir olgu var. ...bulmak istediğini sen getir sen yarat diye bir sloganla yola çıkmış olan bir free festival bu. Biz de hani ona benzer bir şey yapalım. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz de bir hizmet sunamayız orada ama hani orada, orayı kullanmaya başlamadan... ...oranın neye dönüşeceğine dair söz sahibi de olmamaz. Bir şey söylemek ya da birinden izin almak yerine en iyisi gidip orada o durumu yaratmak diye düşündük. Ve bu kültür, vakit geçirme, eğlence ve odaklı bir şey aslında... Ama bir yandan da işte bu park alanlarının nasıl kente mahallelere kullanabileceğine dair olan bir girişim. 25 Nisan'da hashtag <gülüyor> <Culture Park'tayız. gülüyor> Bu kent meseleleriyle konuşmaya başladıysak ben de İstanbul'dan son zamanlarda aslında gündemde olan... Bir konudan bahsedeyim. Hı hı. Hatta radyoya gelirken belki fark etmişsinizdir. Kabataş'tan neredeyse Tophane'ye kadar e, yapılmış bir çit var. Aynı hı. şeyi evet. karşıdan karşıya geçerken düşündüm ve hı. o imza kampanyasını sevgiyle andım. Evet. Evet, artık karşıdan karşıya geçilemiyor. Tramvay hı hı. E, yolunun yanından yapılan çitten dolayı. Hı hı. Onunla ilgili Change.org'da yapılan bir kampanya var. Mutlu Kent'in Evet, Mutlu Kent. başlattığı. Bu yaya meselesi İstanbul'da bence gün geçtikçe daha beter bir duruma geçiyor. Özellikle şu an Anadolu yakasındaki kentsel dönüşüm dün şu an binaların hı hı. E, kapattığı yaya yolları kaldırım artık yani kaldırımın nereden olduğu veya yaya olarak benim nereden geçireceğimin hiçbir önemi kalmadı ve gittikçe bence şöyle de oluyor bu yeni binaların hepsi sokakları zaten işgal ediyorlardı artık inşaat alanında işgal etme zaten bir alışılmışlık hı hı. <gülüyor> meşrulaştırma evet. oluyor ve herkes de bir kanıksanmış bir şekilde e, tam kaldırım yoksa ben yoldan geçerim. ...diye devam ediyor mesela Bu şey zinciri kuyu Beşiktaş arasında ben bazen kendimi sonda yapıyor gibi hissediyorum. Bir takım batıp çıkan merdivenler var. Eşer merdivenleri gibi bir pasta dilimden girip <gülüyor> diğer pasta dilimden çıkıyorsunuz. Refüjün ortasında kalıyorsunuz ve yolda yürürken <gülüyor> ezilmemeye çalışarak video üstüne kötü laflar yiyorum... Gerçekten bir de işte uzun. onun tam yanında Mecdiyeköy Blues var. Orada da böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Blues demişken <gülüyor> acaba bir müzik dinlesek evet. ne yapsak? Bir müzik <gülüyor> arası verelim. Calypso Rose'dan Calypso Rose adlı parça. Güzel. <gülüyor> Merhabalar, Açık Mimar Programı'na hoş geldiniz. Bugün Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yel Tahkim olarak canlı yayındayız. <gülüyor> e, gündemi değerlendiriyoruz. E, gündemde e, programın ilk var. kısmında <gülüyor> Yağmur'un notlarından konuşmaya devam edildik. Şimdi Yağmur'un notlarından bence. devam edeceğiz. İF'de gerçekleşecek Yesmen. Evet, bugünün de aslında bir duyurusunu yapmış olalım diye if 22'sinde sona erdi. Gerçi de bu... Im, Yesmen dünyayı kurtarıyor olarak bu. Yesmen hala İstanbul'da, Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün saat 16'da Albert Longhald'de bir konuşma gerçekleşecek. Bunda Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yanlış bilgi vermiş olmayayım öyle biliyorum getiriyorlar. Zaytung'un kurucusuyla birlikte bir söyleşi yapılacak. Başlığı da bir yöntemi olarak iktidarın taklidi bir konuşma daha yapmışlardı. Buradan aslında ile ilgili de hazır bitmişken şeyden bahsetmek istiyordum ben. Saat'ta bir takım etkinlikler yapıldı ilk defa. Küçük Müdahaleler adı altında galiba. Üç başlık daha vardı. Biri sanatla ilgiliydi falan. Şey hoşuma gitti şahsen. Bir buluşma platformu olarak bağımsız filmler festivalini kullanması, şehri bunun içine katması ve şehrin başka mekanlarını kullanması güzel. Bununla ilgili bazı konuşmalar olmuştu. Bir tanesi güzeldi. Metalaşan Kent'te mücadele olanak, müdahale olanakları diye pardon. Geçtiğimiz cumartesi günü oldu. İmraz'de müce, mücella yapıcı Mustafa Sönmez, Süleyman Şahin Çiğdem, Çiğdemli. Bugün özden Fırat konuşmacı olarak gelmişti. Ben kaçırdım maalesef izleyeniniz var mı bilmiyorum diye size sorayım ama ben İzmir'deydim. Ben de. Ben yokum. <gülüyor> Güzel. Yok. Biz evet. kaçırmış olalım. Dinleyicilerimiz umarız ki dinlemişlerdir diyelim. Şey aslında ilginç. Bir yandan böyle etkinliklerle tabii ki bu kentsel direniş ya da bütün bu yaşadığımız şeylerden öğrendiğimiz durumların tasarım pratiklerini ya da iletişim pratiklerini. E, tercüme ediliyor olduğunu görüyoruz e, yaşadığımız şu dönemde bence bu iyi bir artçı durum ama ee, bir yandan da geriye doğru okuduğumuz aslında 2012 senesinde evet tabi yani hani o, o, o durumda var daha da geriye doğru oku istersen şimdi belki ondan da, yani bahsedilecek ondan yani sen onun kaydını yaptın geçen gün ee, yani 60'larda 70'lerde de aslında bunlar konuşuluyordu ama bir yandan da güncel olarak da mesela yarışmalar düzenlenmeye başlandı bu yani Lisbon'da Art Medium'un düzenlediği hmm. benim de katıldığım o yarışmanın konusu da yakın zamanda teslimleri bitmiş olan New York'taki Storefront'un düzenlemiş olduğu bir yarışmada da bu kentsel direniş ve sokakta ve kentte var olma biçimleri üzerine araçlar ya da mekanlar tasarlamak odaklı. E, yarışmalar, tasarım yarışmaları düzenleniyor. Bu da bir konu olarak garip bir şekilde aslında... E... Bunun konu olması bir yandan işin iç yapısını da aslında değiştiren bir meseleye dönüşüyor bir yerden sonra. E, Çünkü tabii. direnişin tasarlanılabilir olması ona yani direnişin direniş olma yapısını biraz dağıtıyormuş gibi. Yani işte galiba orada şey var yani direnişin tasarlanması değil de e, direnişin kentsel mekanda kendini aradığı ve bulduğu mekanları ya da kullanımları acaba biz kente e, altyapı olarak koyabilir miyiz gibi bir şey. Hani... Aslında bu şeye de bağlanmış oluyor. Aslan'ın önceki hafta yayınladığımız programda şey gibi bahsetmiştik. Bunu bir arayüz bir araç olarak Hı -hı. kullanmak. Dirayet ve müzakere diye onlar Bilgi evet. Üniversitesi Bahar atölyelerinde proje yürütmüşler. Hı -hı. Ve bu iki başlık üzerinde. Gerçi onlar başka bir örnek. Yedikule Bostanları'nda çalışmışlardı Tabii, ama. Ama yani işte tasarımın tasarlama süreçlerinin o anlamda müzakere aracı olarak kullanması. Hı -hı. Ya da tasarlanacak olan şeyin. Kentte o müzakereye ya da o kullanıma hizmet eden bir şey olması meselesi zaten bu. Ee, bilmiyorum yani çok oluyor. Bir yandan da tabii senin dediğin gibi ana akımın bir şeyi haline geliyor. Yani bunu underground ya da ana akım dışı demek istemedim ama. Yani işte benim her zaman dedim, radikalleşmesinin önüne hmm. geçiyor aslında. Yani ana akımlaşmasının şey yok underground olması hmm. değil de daha böyle... Normalleşiyor demek daha doğru olur. Ama işte bu bir yandan da mesela şeylerde de var yani İngiltere'de de var aslında İskandinav ülkelerinde de var. Mesela Dialog polis diye bir şey var yani. Hani aracı olan polis ya da gösteriyi koruyan polis falan. Bunlar aslında o çatışmaların normalleştirdiği ara yüzler galiba diye düşünüyorum. Ben hani bunlar normlar haline geliyor aslında. Yani çatışma sırasında radikal olan şey... ...zaman içerisinde norm olursa... E, ...hiç fena bir şey değil açıkçası. <gülüyor> ama biz böyle diyerek bence baştan meşrulaştırmış oluyoruz. İyi polis böylece tasarım olmuş oluyor diye. Ee, bilmem. Düşünelim bunun üstüne. Bir program yapabiliriz bence. Ee, ama yani bunun konu oluyor olması... ...bence ne bileyim meşhur bir mimarı... ...getirip de on binleri salonlara doldurup... ...onları <gülüyor> böyle... Ha bakayım mı? Evet. <gülüyor> Onları böyle ne bileyim... işte ...bir gösteri örgütlemekten daha iyi bir şey. Çünkü herkesin de bildiği gibi mimarlık pratiği de bunlar içerisinde yol almaya çalışıyor. Yine Yelta'nın yakın zamanda yayınlanacak olan bir röportajı da yıllardır devam eden bir kent parçasını doğrudan oranın yaşayan insanlarıyla beraber yaratmaya odaklanmış olan bir örgütlülük ve tasarım ve yakında da inşaat sürecini anlatacak. O, o işte Düzce'deki Umut Atölyesi'yle bahsedeceğiz. Ben Hı -hı. ama bir de genel olarak mimarlık nasıl diyeyim? Mimarlık ortamının belli bir doygunluğa ulaştığını düşünüyorum. Bunun onda da çok faydası var. Hı -hı. Yani artık gerçekten kral öldü. Hı -hı. Yaşasın yeni kral durumu da yok ama yani kral öldü ve artık kral yok. Hı -hı. Güzel bir durum var. Ya. Çünkü artık bu star mimar ya da e, ofis sahip, ofis sahibi değil mi? Tasarımcı mimar karakterinin de gittikçe e, silikleştiğini Hı -hı. görüyoruz. Bu tüm dünyada aslında bir e, yeni bir akım gibi. Yani o yüzden bu alternatif e, yollar daha çok görünür olmaya başlıyor. Son iki venedik evet. mimarlık birine bakınca common ground ortak zemin üzerinden bir Zaten temel unsurları... Yani bağlı. Geriye doğru, yani onlar da geriye geriye doğru demeyim, onlar da oraya bakıp enteresan olana e, yönelmeye çalışıyorlar evet, ama. Biz bir arkaları çözelim. Ama ben onun da böyle bir pek bir yere varacağını zannetmiyorum. Çünkü günün sonunda, bunu da daha önce konuştuk, Venedik Mimarlık bir de o ana akımın hı hı. bir parçası. Gösterinin Aynen kendisi öyle. olan tek bir mimar alçışı. Evet mimarsız mimarlık diye bahsetmiştik yani yıllarca şey, programında. De olabilir bunu söylemek. Yani El Cezire'nin yaptığı e, Rebel, Rebel Architecture A, evet. belgeseli mesela. Bu anlamda mimar olmayanların yaptığı çok esas ya da aralarında mimarların ama kendi rollerini ufaltarak gerçekleştirdikleri mimarlıkları da gösteriyor. Belki onu da burada söylemiş olmak iyi bir durum olabilir. Çünkü o da tam dediğin şeye karşı bir örnek yani. yani. Karşılık gelen ya da da Çünkü doğrusu. bence bunun en büyük örneklerinden biri de artık yani nasıl diyeyim 20 sene önce 10 sene önce hangi star mimarlardan bahsediyorsak halen aynılarından bahsetmeye <gülüyor> devam ediyorsak bu Yeni star mimarın gelmediğinde star mimar denilen şeyin bittiğini gösteren Artı bir durum. Artık yok ilan ederek. <gülüyor> Wishing on a Star. diye <gülüyor> Bir dahaki şarkıda programda o parçayı isteyebilirim yani. Ee, bir parti yapıyoruz. Cumartesi günü ben <gülüyor> onu söylemek <olarak>. istiyorum. <gülüyor> Yıllardır ara vermiş olduğumuz böyle mimarlık ortamına ya da tasarım ortamından bir buluşma kişilerin geldiği bir buluşma gibi oluyor. Biraz eski dostlar kucaklaşması ama bir yandan da bir tanışma ortamı. Cumartesi günü Nanşişhanede olacak. No bir Lounge. Bekleriz efendim hepinizi. Orada da yüz yüze konuşma ve tartışma fırsatımız olur. Evet. Um... Bekliyoruz yani. Ee, keyifli yel takyom Biz orada oluruz. olacak. Ben de orada olacağım. Yanında. Törenle karşıya geçeceğim. <gülüyor> evet. bir detay. Yani bunu, bunu şey yani aslında bu tarihlere yakın bir açık mimarlık kitabı hedefi koymuştuk ama ve onun partisinin <gülüyor> hedefini koymuştuk ama Sözler onu yapamadık. Söz olarak anlatırız. Evet aynen öyle. E, ama e, Yağmur'un sayesinde bloğumuz daha aktif olarak işliyor <gülüyor> şu anda. E, gündüz e, her ne kadar kendisi işlemese de gece oldukça yoğun çalışıyor. <gülüyor> e, o yüzden Yağmur'a teşekkür ederiz katkılarından teşekkür dolayı. teşekkür ederiz. Evet. E, bundan sonraki e, programlarda bu e, yaptığı röportajları dinleyeceğiz galiba en yakın. E, sonra... Merakla e, biz de bekliyoruz. Evren, Uzer'le ve Yağmur'un e, yapmış olduğu diyelim bir seri vardı mimarlık ortamında kadın olmak, kadın mi mimarlar vesaire ve o eksende onun bir değerlendirme programı olacak. Ee, fırsat buldukça da canlı yayında buluşacağız diyelim. Ee, ve teşekkür edelim herkese. Hoş Teşekkürler. Ederim. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.